Mesela dünyada İslam'dan bir haber yaşayan, hiç duymamış olan illaki insanlar var. Doğru. Bunlara İslam'ı anlatma adına biz acaba sorumlu muyuz? Cenab-ı Hak bunu bize sorar mı? Kesinlikle. Biz, e, alimlerimizin bir ifadesi var. Dünya insanını ikiye ayırırlar. Ve hepsi Hazreti Peygamber'in ümmetidir bunların. Hristiyan da Hazreti Peygamber'in ümmetidir. Yahudi de Hazreti Peygamber'in ümmetidir ama... Bunlar ümmetü davet, davettir. Yani kendisine davet, İslam'a davet etmek zorunluluğumuz bulunan Hz. Muhammed'in ümmet olmaya aday olan insanlardır. Ve ümmetil icabe vardır. Biz de icabet etmişizdir. Biz de ümmetiyiz Hz. Peygamber'in. Dolayısıyla Müslümanların şu anda, yani pek çok dünyanın değişik değişik yerlerinde İslam'dan behaber yaşamış insanlar varken, Müslümanların şöyle evinde oturup zerre kadar bunları aldırış etmeden, yani bu insanlar cehenneme gidecek, gidiyorken hiç böyle içi sızlamayan bir Müslüman profili varsa Müslüman <gülüyor> sorgulamalı. Bakın bir örnek vereyim bununla ilgili. Buyurun hocam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine devamlı gelen bir genç vardı. Yahudi bir genç. Bir gün hasta olduğunu duydu Hazreti Peygamber. O büyük insan, o büyük peygamber ziyaret etti onu. O Yahudi genci. Ve çocuk zaten son dönemler, dönemlerindeydi. Efendimiz ona dedi ki kelime-i şehadet getir Müslüman ol. Çocuk Hazreti Peygamber'i çok seviyor tabii. E, babasına dönüp baktı. Babası dedi ki "Ati' e ebel Kasım. Ebul Kasım'a e itaat et." Ve çocuk kelime-i şehadet getirdikten sonra Müslüman oldu. Ve daha sonra vefat ettiğini duydu Hazreti Peygamber. Ne dedi biliyor musunuz? Elhamdülillahi'llezî enqazabî nefsen minen nâr. Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun ki benim vasıtamla vesilemle bir insanı bir nefsi cehennemden kurtardı. Bir insan ne demek Furkan hocam? Bir insan Hazreti Ali gönderdi Hazreti Peygamber Hayber savaşında dedi kona La an Allahu bika radulun waheidan, khairullek min humur nami. Na senin vasıtanla, senin vesilenle yüce Allah'ın bir insana hidayet etmesi şu dünyanın hepsinden daha iyidir senin için. Dünya senin olsa ne çıkacak? Oradan alacağın mükafatın yanına. Dolayısıyla bizim Müslümanların bilen insanların başta, bilen insanların Mutlaka bunun farkında olması lazım. Gayrimüslimleri bir tarafa bırakalım Furkan Hocam. Bizim memleketimizde sermayemizden kaybettiğimiz pek çok genç var. Tabii. Yani Almanya'da mesela bir insan Müslüman olunca o kadar duyuyoruz, mutlu oluyoruz ama orada bizim sermayemizden giden Müslüman gencinin İslam'dan kesinlikle yani. Dolayısıyla biz önce defansı yani savunmayı kuvvetlendirip o gençlerimize sahip çıkacağız. Oradaki Müslümanlara sahip çıkacağız. Ama zaten biz sahip çıkarsak, doğru yaşarsak Allah'ın izniyle onlar da bize bakarak zaten İslam'a gireceklerdir inşallah. İnşallah hocam. Teşekkür ederiz.